Şöyle cevap verirdi. Efendim, demir perde denilen bu melun perde yırtılacak, yıkılacak. Çünkü her şeyden önce insanın yaratılış ve tabiatına aykırı bir nizam. Elbette çökmeye mahkum. Fakat sonra ne olacak? Siz ne tahmin ediyorsunuz? Mahkum milletler kurtulacak ama bunlara kim sahip çıkacak? Hristiyan olanlara, Hristiyan dünyası ve kilise teşkilatları yardım edecek. Bize laikliği, tavsiye ve telkin eden Batılılar, en büyük dindarlığı ve taasubu göstererek Hristiyan ülkelere sahip çıkacak. Ya halkı Müslüman olan ülkeler ne olacak? Bu tespitinin harika. Müslümanları toparlayacak, Müslümanlara yardım edecek bir güç merkezinin oluşmasını engellemek Batı için bu yüzden çok mühim demek ki. Türkiye başta olmak üzere İslam aleminden hiç kimse komünizm belasından kurtulacak Müslüman milletlerin yardımına koşamayacak. Çünkü şu hale bakılırsa hepsi kendileri himmete muhtaç birer dede olarak kalacak. Bu hükme nasıl vardınız? Görünen köy kılavuz istemez. Hristiyanlar Hristiyan kardeşlerine yardım edecek. Fakat Müslüman milletlerin birbirine yardımına fırsat vermemek için her şeyi yapacaklar. Çünkü Müslümanların dahil olduğu paklar aslında birer tuzak. Ve emin olun hedefte Müslümanları İslam'dan ve Kur'an'dan uzaklaştırmak var. Müslümanların ortak değerlerini, birleştirici unsurlarını yok etmek var. İngiliz Glaston'un sözleri bütün Hristiyan dünyası için hep geçerli mi yani? Bu Kur'an'ı Türklerin hayatından çıkarmadıktan sonra onlara hükmedemeyiz düşüncesi hep arka planda var yani. Sürekli var. Ve ne yazık ki bir kısım insanlar İslam'a ve Kur'an'a karşı çıkarken kime hizmet ettiklerinin farkında değil. Mesela Müslüman toplumlar arasında bir anlaşmazlık çıksa. Devletler değil de toplumlar diyorsunuz. Müslüman devlet yok ki. Kurumlar değil insanlar Müslüman olur. İnsanlar da toplumları meydana getirir. Neyse, Müslümanlar arasında bir itilaf çıksa ve sen bu iş için devreye girsen, güç kullanman icap etse, NATO hemen sana der ki, Elindeki silahı istediğin gibi kullanamaz. NATO ne karışır bize? Hı, öyle bir karışır ki. Dolayısıyla sizler Müslüman milletlerin kurtulduğunu görerek sevineceksiniz. Ama sonra yine Hristiyanlar tarafından tehdit edildiğini, İslam'dan uzaklaştırılmak istendiğini görüp kahrolacaksınız. Kan alacaksınız. Ben bugünden o hallerin üzüntüsünü çekiyorum. aşağı yukarı 40 yıl öncesinden geleceği görebilmiş. Merhum bilgisi ve basiretiyle 40 yıl öncesinden bugünleri görebilmişti. Bakın şu sözlerini hiç unutamam. Hangi sözlerini kendi sesinden dinleyelim? Rusya bugün kendilerine ateş püskürdüğü hür dünya devletlerine avuç açmak zilletine düşecektir. Ancak Komünizmin maddi sahada iflasını ilan ettiği gün ortaya daha büyük bir problem çıkacak. O da şudur. Bunca yıl dinden ve dini eğitimden mahrum bırakılan nesillerin ruh ve fikir dünyası ne olacak? Sizin bu soruya cevabınız nasıl? Sözüm ona, Hür dünyadaki kilise teşkilatı kendi öz diyarında manevi nüfuz ve hakimiyetini kaybetti. Para toplama sevdasına düştü. Kendi gençliği doktrinin namına ortaya çıkan her yeni sapsataya bir din gibi bağlanırken ona sahip çıkmıyor da Müslümanları Hristiyanlaştırmak cinayetini irtikaba kalkışıyor. E peki ne yapmak lazım? Bu tehlike karşısında İslam aleminin her Müslümanın uyanık olması ve bu ölüm kalım savaşına her yönüyle hazırlıkta bulunması üzerinde durulacak ve derin derin düşünülecek hayati meselelerin başında gelen davalardandır. Üzerinde durmak, düşünmek yeterli mi? Belki beni biraz fazla endişeli bulacaksınız. Fakat bundan 100 sene önce yaşasaydık ve ben size 100 sene sonra Yahudiler Filistin'de bir İsrail devleti kuracaklar deseydim bana gülerdiniz. Belki de aklından şüphe ederdiniz ve bana derdiniz ki: "Yahu Sait Bey, Filistin'e İngiltere İmparatorluğu ''Rus çarlığı girememiş de, üç buçuk Yahudi mi Osmanlı'nın elinden alıp Filistin'de devlet kuracak?'' ''Güldürme insanı.'' ''Oldu mu bu?'' ''Haklısınız.'' ''Oldu. İşte Yahudi devleti, Müslümanların ortasına bir çıban gibi kuruldu. Orta Doğu milletlerine gardiyanlık yapmakla vazifelidir. Koca Amerika, İsrail'in bir vilayeti gibi.'' ''Enteresan. Bazı insanlarsa İsrail'in, Amerika'nın vilayeti olduğunu zannediyor.'' Şimdi şu Ermenistan'a bakın. Bu da geleceğin İsrail'idir. Türkiye ile Müslüman Türk dünyası arasında aradaki yolu kapatmak, ahlakayı kesmek için kuruldu ve bu hedefe uygun büyütülecek. Keşke ben yanılsam, keşke yalancı çıksam. Ortada bir şey yokken bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Yarın Türk diyarları istiklallerine kavuşunca Türkiye'den destek umacaklar. Kardeşlik bekleyecekler. Başka kimleri var ki? Şimdiye kadar da aslında hep bu ümitle yaşadılar. Stalin'in en belalı günlerinde bile gönüllerindeki bu ümit ve arzuyla yaşadılar. Bu imanlarını muhafaza ettiler. Fakat şimdi göreceksiniz, Hristiyan dünyası Ermenistanı büyütüp kuvvetlendirecek ve onu Türkiye ile Azerbaycan ve diğer Türk dünyası arasına bir set gibi çekecekler. Değil onları yardım edebilmek, ziyaret etmek için bile Ermenistan'dan bizi almak zorunda kalacaksınız. Daha o günlerden bunları görebilmek farklı bir basiret. Demek Said Şamil Bey böyle diyordu. Evet, daha o günlerde bunları söylüyordu ve soruyordu. Evet, insan tabiatına aykırı Bolşevik, komünist rejim yıkılacak. Sovyetler Birliği dağılacak. Ama ondan sonra ne olacak? Uzun zaman dininden, tarihinden, milli şuurundan koparılmış Müslüman milletlere kim yol gösterecek? Hepsi Türkiye'den yardım bekleyecek ama Türkiye bunu yapabilecek. Evet, ben de soruyorum. Yakın tarihini batılılaşma, modernleşme, laikleşme sevdası içinde harcayan Turancı denmesin diye Türk dünyasından... ...İslamcı ümmetçi denmesin diye... ...hem İslam dünyasından hem de yine hepsi Müslüman olan... ...Türklerden uzak yaşayan... ...hepsiyle ilgisini kesen Türkiye ne yapabilecek? Yani ne demek istiyorsunuz? Türkiye yanlış yola sevk olunmuştur. Milli menfaatleri Balkanlarda... ...Türk ve İslam dünyasındadır. Fakat hepsine sırtını dönmüştür. Ne dillerini, lehçelerini... ...ne de tarihi ve içtimai durumlarını bilip takip etmektedir. Fakat Türk dünyası da Ruslar gibi kril alfabesi kullanmıyor mu? Bu da bir engel değil mi? Evet. Sovyetler diğer Türkler Türkiye ile temas kuramasın diye... ...kril alfabesini onlara zorla kabul ettirdi. Türkiye de Latin harflerini aldı. Ortak alfabeye asla müsaade edilmedi. Görüyorsunuz ler çok büyük. Gaflet ondan da korkunçtudur. Değerli dinleyenler, şu anda dinlemiş olduğunuz konuşmalar 1992 yılında yapılmaktadır. Sayit Şamil Bey'in anlattıkları ise 1950'li yıllardadır. Diyalogları dinlerken bu hususun göz önünde bulundurulmasını özellikle istirham ederiz. Bu Yahudi meselesi Said Şamil Bey ile çok meşgul etmiş. İslam dünyası ve özellikle Osmanlı içindeki Yahudi çalışmalarını fark etmiş Said Şamil Bey. Yahudilerin Filistin devletini kurmak için yaptıklarını ve yaptırdıklarını görmüş ürpermiş. Filistin devleti onlara... ...muharref Tevrat'ın emri galiba. Bu konu açılınca... ...Said Çamil Bey ciddi bir tepki gösterir... ...ve derdi ki... Yahudi bir beladır. Onunla harbe girerseniz... ...arkasındaki büyük devletlerle... ...savaşmak zorunda kalırsınız. Hadi 3-5 günde savaş bitti diyelim. Fakat sulh müzakereleri ...3-5 senede bitmez... Yetmiş bin yalan söyler, yüz bin takiye yapar, her gün yeni bir şart koşar, uzata uzata karşısındakini o hale getirir ki Allah belasını versin ne olacaksa olsun da şu işten kurtulalım yahu dedirtir. Müzakerelerin başında topunu birden reddettiğiniz şartları kabul etmek zorunda kalırsınız, müzakerelerden çekilemezsiniz ama devam da edemezsiniz, öyle bir beladır. Diyorlar ki, Amerika'ya ne oluyor, neden bu kadar İsrail'e destek çıkıyor, Amerika nerede, ee, İsrail nerede? Bunda şaşılacak bir şey yok. Daha önce de söyledim, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bir vilayetidir. Geçen asrın baş belası İngiltere, onun emrindeydi. Bu asırda da Amerika'yı kendilerine hizmetçi yaptılar. E, ya Komünist Rusya Sovyetler Birliği, Amerika'ya karşı olduğuna göre Yahudiliğe de karşıdır diyebilir miyiz? Komünizmin Rusya'da ilk hükümet kurduğu günlerde, Rusya'yı idare eden 30 kişinin 29'u Yahudi'ydi. Bunlardan tek gayri Yahudi olan Gürcü Stalin'in de karısı Yahudi'dir. Komünizmi de Yahudiler icat etti demek istiyorsunuz, öyle mi? Kalmax, ruh hastası bir Yahudi'dir. Hasta ruhlar hayallerini hakikat zanneder. Onların üzerine aldatıcı dünyalar kurarlar. Dünyadaki bütün ihtilallerin çoğunda... Mühim rol oynayan masonluğun arkasında Yahudi gücü ve zekası vardır. Yahudilik bunu neden yapıyor peki? Yahudi insanlıktan öce alıyor. Kendi ırkından başkasını insan saymadığı, aşağı yaratıklar olarak gördüğü için bütün insanlığı hakimiyeti altına almak istiyor. Bunun için de inanç, saygı, sevgi, namus, aile ve ciddiyet gibi mehkumları yok etmek üzere adım adım ilerliyor. İş bu kadar vahim mi? Bu sözlerim sizlere tuhaf ve inanılmaz gelebilir. Bu tabiidir. Çünkü bizler bilhassa ehli sünnet Müslümanlar saf insanlarız. Bütün insanlara karşı Allah'ın kullarıdır diye bir şefkat ve merhamet besleriz. Böyle kinler, nefretler, asırlar süren şeytani planlar, takiyeler hapsalamıza sığmaz. Bunları anlamakta cidden zorlanırız. Herkesi kendimiz gibi biliriz ve yanılırız. Çok zeki ve bilgili, geniş kültürlü ve faal bir zat olduğu için masonluk teşkilatı Said Bey'i elde etmeye çok uğraşmış. Sait Bey'den ne ummuşlar ki? Kontrol altına almak istemişler. Said Bey bu konuyu şöyle anlatırdı. Hani bazı kimseler hayatlarında ölüm tehlikesiyle karşılaşır da Ölümden kurtulmama imkan ve ihtimal yok iken Allah'ın inayetiyle kurtuldum, Allah kurtardı derler ya. İşte masonluktan benim kurtulmam da öyle oldu. Ömrüm boyu yollarıma güller serdiler. Çeşitli hilelerle, dolaplarla elde etmeye çalıştılar. Hiç ummadığım arkadaşlar vasıtasıyla, cazip tekliflerle geldiler. Kara günlerimizde, sıkıntılı zamanlarımızda çeşitli vasıtalarla yardımcı olmak bahanesiyle yanaştılar. Nasıl oldu da ben o teklifleri reddetme gücünü bulabildim? Şimdi hayret ediyorum. Allah'ıma hamdolsun. Hamdolsun. olsun. Ali Ulvi Bey, hani siz sık sık dedemin duası dersiniz ya, senin dedenin duası gibi benim dedemin duası da ömrüm boyu bana çok yardımcı oldu. Koca İmam Şamil'in, Şeyh Şamil'in duası kabul olmaz mı? Olmuştur elbette. Said Şamil Bey çok mert ve fıtraten çok munsıf insaflı bir zattı. Düşmanı bile olsa onu tenkit ederken iyi halleri varsa gizlemez söylerdi. Müslüman büyükler arasından vaktiyle masonluğa girmiş bazı devlet ve ilim adamları hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade ederdi. 95. Bölümün Sonu İzlediğiniz